Hoş geldiniz. Hepinize merhaba. Ben aslında e, uzun bir konuşma yapmamayı planlıyorum. Kısa bir metnim var. E, onu sizlerle paylaşacağım ama o mehnimi sizlere sunmadan önce e, birkaç kısa noktaya değinmek istiyorum. Günümüzde hakikaten hakikat konusu üzerine e, düşünmenin, durmanın bu konuyu yeniden ele almanın gereğini önemini göstermesi bakımından ve ben böyle bir konunun gündeme alınmış olması nedeniyle hem Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni ve bu konuda danışmanlık yapan Sayın Malamiye'yi kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Şimdi bu panelin ya da oturumun genel başlığı olarak Hakikat ve Demokrasi Gerilimi başlığı benim e, için şöyle de okunabilir göründü. Doğruluk ve görevlilik gerelimi diye de anlamak mümkün göründü bana. Biraz bunu da dikkate alarak e, konuşmama sizlere sunacağım. Ve biraz hakikat kavramının felsefe tarihindeki arka planında dikkate alarak kavram üzerinde bazı saptamalar yapacağım. Ardurgan'da hakikate ilişkin kendi düşünceleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Felsefe tarihinde bazı kavramlar vardır. İde, akıl, diyalektik metafizik gibi filozofların farklı dönemlerde, farklı şekillerde ele aldıkları, işledikleri, aslında kimi insan sorunlarına çözüm bulmak için başvurdukları bu kavramlar kendine özgü bazı özellikler gösterirler. En başta gelen özellikleri ise, tarihsel yönden farklı anlamlar taşımalarıdır. Çünkü farklı dönemlerde, farklı da değişik anlamlar ifade ederler. Dolayısıyla çeşitli yorumlara açık kavramlardır. Hakikat kavramı da bunlardan biridir. Hakikat kavramının ilginç bir tarihi vardır. Bunu söylerken hem 2500 yıllık e, felsefe tarihini kastediyorum, hem de 1990'dan bu yana ülkemizde, belki genel olarak dünyada da ülkemizdeki tarihini de kastediyorum. İlginç bir tarihi vardır. Onu ilginç kılan nokta, en önemli nokta şudur. Hakikat, metafizik kavramının tarihine benzer şekilde, felsefe tarihinde kimi dönemlerde çok önem kazanmış, kimi dönemlerde önemlisiz sayılmış, Kimi dönemlerde ise eder, atılmak istenmiştir. Özellikle 1990'dan sonra 2000'li yıllara gelene kadar o evrede de hakikat kavramına karşı bir e, düşünüş biçimi e, olduğunu, hakikati karşı çıkılan, istenmeyen bir tutum olduğunu e, düşünüyorum. E, bunları sizle paylaşmak istiyorum. Felsefe tarihinde hakikat kavramına önem veren ve bu kavramı temel alarak felsefe yapan filozofların da hakikat kavramına karşı çıkan ve onu felsefeden atmak isteyen filozofların da haklı nedenleri vardır. Hakikat kavramının hem bu durumundan dolayı hem de günlük yaşamdaki insan ilişkileri sorunlarından dolayı ne olduğunu sormak bugün çok anlamlı görünüyor. Nitekim toplantının başında bunu açıkça ifade ediyoruz. Eski çağdan günümüze olan 25 yıllık süre içinde hakikatle ilgili söylenenlere, arayışlara, karşı çıkışlara bakıldığında felsefi soruşturmalarda hakikatin önemli bir sorun olduğu ve araştırmacı için vazgeçilemez bir şey olduğu belirtilebilir. Bundan dolayı felsefe tarihi insanın hakikate ulaşma çabasından, arzusundan, Gelen bilinçli, düzenli, sistematik çalışmaların ürünü diye görülebilir bir bakıma. Hakikat üzerinde durmak, onu aramak, ona ulaşmak, yalnızca filozofların arzusu, amacı değildir elbette. Hakikat günlük yaşam içinde de önemlidir ve her insanın aradığı, istediği şeydir. Zaten filozofun bunu son konusu yapmasının nedeni de günlük yaşamda olan bitenler, ve insanların yaptıkları işlerdir. Hakikatin her durumda istenecek bir şey olduğu konusunda filozoflar her fikirdirler. Ama hakikatin ne olduğu sorusu ve bu soruya bağlı olarak da hakikatin var olup olmadığı sorusu, ki burada biraz görecelilik meselesi söz konusudur, bu soru tartışmalı olmuştur hep. Bu tartışma günlük yaşamda da söz konusudur. Filozoflar arasında da, insanlar arasında da bu sorularla ilgili görüş ayrılıkları vardır. Felsefe tarihinde bu kavramın oluşmuna yol açan yaklaşım, ilkin Sokrates öncesi filozoflarda görülür. Özellikle Elea okumunda ortaya çıkmış ve mantı mantıksal doğrulukla ya da mantıksal doğruluk olarak bir hakikat anlayışı kendini göstermiştir. Ancak o dönemin diğer filozoflarının öncelikli sorusunun varlığın bilinmesi olmasından dolayı bu yaklaşımda varlıksal bağlamda bir hakikat kavramının belirtileri ağırlıklıdır. İnsanın sistematik bilme çabasının bu ilk başlangıcında felsefi soruşturma varlığın ya da hakikatin bir bütün olarak bilgisini vermek isteyen Herak Litos'a Parmenides'in itirazıyla bilgisel Varlıksal hakikat tartışmasının yolunu açmıştır. Parmenides'in bu tartışmada dikkati çekmek istediği şey şuydu. Doğruyu ya da hakikati bilmek için çelişmeye düşmeden düşünmek gerekir. Varlığa hem vardır hem de yoktur. Denemeyeceğini anlatmak istiyordu Parmenides bu tartışıyla. Dolayısıyla doğruluk ya da hakikat düşünmededir düşüncesini vurguladı. Buna karşılık duyuların ise yanıltıcı olduğunu anlatmaya çalıştı. Burada filozofun farkına varılmasını istediği şey şudur. Varlığı, ki burada varlığı derken en geniş anlamıyla her şeyi kapsayacak şekilde kastediyorum. Varlığı bilmeye çalışırken duyulara başvuran varlığın yani insanın parmenitesi deyişiyle Ölümlülerin önemli bir sorunu vardır. Yanılmak. Demek ki insanın her türlü bilgi arayışı yanılmayı da birlikte taşır. Araştırmacının bilme ediminin amacı doğruya varmaktır şüphesiz. Ama yanılmak da bu arayışın adeta kaçınılmaz bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü varlığa, Var olana yöneldiğimizde şöyle ya da böyle başvurmak durumunda kaldığımız duyular bizi yanıltmaktadır. Duyulara başvurmak durumundayız ama onlar bir şekilde bizi yanıltmaktadır. Öyleyse doğru bilgi, bilin ya da eski dönemdeki deyişi, e, söylemişiyle et isteme nasıl olanak Böylece derste tarihinde hakikat ya da doğruluk sorunu, sorunun bir bakıma yanılga, yanılgı, yanılma sorunu olduğu söylenebilir. Hakikat sorunu, yanılgı sorunudur. Duyulanın yanıtıcı olması nedeniyle ortaya çıkan ve aslında genel anlamda bilgisel bir sorun olan hakikat sorunu, filozoflar tarafından farklı sorular bağlamında ve farklı derecelerde, ...varlıksal bir sorun olarak da ele alınmıştır. Varlıksal hakikat kavramını öne çıkaran ana uğraplar olarak söylenirse... ...eski çağda Platon, 19. yüzyılda Hegel, 20. yüzyılda Husserl ve nihayet Heidegger buna örnek verebilir. Bu özet tarihçi içinde hakikat kavramının orta çağda yüklendiği varlıksal anlamı konuşma çerçevemden dolayı dışta bırakıyorum ile ilgisinde 19. yüzyılda Hegel'in keşfedilecek hakikat yani varlığın temeli, bütünü, kavramına karşı çok navun ve ardından da Nietzsche'nin karşı çıkışını da eklemek istiyorum. Her iki filozof için de keşfedilecek bir hakikat söz konusu olamazdı. Her iki filozofun da vizyonuyla haklı olan karşı çıkışlarının nedeni kanta rağmen Hakikatin varlıksal anlamının yeniden öne çıkartılmış olmasıdır. Bu anlamın öne çıkmasının en önemli sakıncası insanı ve yaşamı, insanın gerçeklikteki varlığını geri plana itmesidir. Bundan dolayı kavramlardan değil, insandan, insan dünyasından, insan eylemlerinden, yaşam tarzlarından kalkarak felsefe yapmanın önemini vurgulamışlardır. Nietzsche, varlıksal hakikat anlayışına bağlı değerlerin yeniden değerlendirilmesini, ki burada belirli bir moralin değerlendirilmesi söz konusudur, bu işi yapmayı felsefenin en önemli konusu haline getirmiştir. Bu a, sorgulamada söz konusu değerlerin, hakikat olarak yüzyıllarca kabul gören değerlerin sahiden, ...değerler olup olmadığının... ...sorgulanması yapılmıştır. 20. yüzyılın başında Husserl, ...hakikatin varlıksal anlamını... ...dışta bırakmaya çalışarak... ...meseleyi bilgisel bir soruşturma... ...bilgiye ilişkin bir araştırma düzenine... ...taşımış ve... apaçıklık anlamında bir doğruluk... ...ya da hakikat görüşü... ...ortaya atmıştır. Haydi gelse orta çağdan gelen... ...varlıksal anlamın yarattığı... ...güçlüklerden kaçınmak için hem varlıksal hem de bilgisel anlamı iç içe geçmiş bir bütün olarak hakikati başka deyişle e, antropolojik içerikli bir kavram olarak yeniden e, önemli hale getirmiştir ve ona varlığın aydınlanması, varlığın hakikati veya açıklık, aletiyle demiştir. Hadi gelin bu yolda varlıksal hakikat analizinin düşüklerinden ne ölçüde kaçınabildiği ayrıca tartışılabilir. Ama hayli yerinde varlıksal anlamda hakikat kavramına karşı bir ölçüde dikkat olmaya çalışması önemlidir. Bunu söylerken vurgulamak istediğim şey şudur. Hakikat kavramının varlıksal anlamı her zaman kafa karıştırıcı olmuştur. Bundan dolayı felsefe tarihinde kimi dönemlerde bu kavrama karşı çıkılmış ve bu anlamda hakikat felsefenin dışında tutulmak istenmiştir. Böyle olmakla birlikte bilgisel hakikat, doğruluk anlamında hakikat yine felsefe tarihinde epey tartışmalı bir kavram olmuştur. Genel olarak hakikat, hakikatle ilgili tartışmaların başlıca iki yönü vardır. Bunlardan biri akla bağlı kesin doğruluk ya da hakikat sorunu ve duyulara deneye bağlı olası doğruluğu, hakikat sorunu. Diğer ise kalıcı olan, değişmez olan varlık ile değişen varlık. Görünen varlık ile görünenin ardındaki varlık. Ya da var olmuş olan varlık ile öz varlık. Birincisi hakikat kavramıyla ilgili bilgisayar. ikincisi ise varlıksal tartışmaların kaynağıdır. Bu durum bir bakıma felsefenin kökü denebilecek İki temel dalı olan bilgi ve varlık felsefesinin nesnesinin birbirinden ayrılmaz bütünlüğü ile ilgilidir. Hakikat sorunu yalnızca filozofların ilgilendirir peki. Bu sorun aslında ve belki daha da fazla günlük yaşama ait bir sorundur ve her insanı, herkesi ilgilendirmektedir. 19. yüzyılda varlığı bütününde açıklamak diziyle hakikat bütündür diyen gelen, bu sözü her şeyi açıklamak isteyen sistemi için söylemişti. Böylesine kuşatıcı ve her şeyi açıklama iddiasını taşıyan bu sisteme karşı çıkıldı bir bakıma haklı olarak. Ama kökleri Parmenides'te ve Platon'da bulunan ve dolayısıyla bilgisel bağlamı da olan bu söz, husserlin içkin öz, içkin fenomen, imanen öz, imanen ya da içkin varlık kavramıyla ilişkilendirilebilir. Böylece hakikat bütündür. Sözünün hakikati, bu sözün hakikati, doğruluğu bilgisayar bağlamda daha anlaşılabilir hale gelebilir. <gülüyor> Felsefe tarihindeki tartışmalardan da görülebileceği gibi hakikat sorunu günümüz dünyasının sorunlarıyla ile ilgisini de ele alırken bu kavramın çeşitli güçlükler yaratabilen varlıksal anlamını bir yana bırakmak uygun görünüyor. Hakikati doğruluk olarak bilgisel bağlamda ele almak, günlük yaşamdaki sorunlarla ya da genel olarak pratik sorunlarla, örneğin yönetim, siyaset, toplumsal ve etik sorunlarla ilgisinde daha anlaşılır olacaktır. Bu bağlamda <gülüyor> hakikat bütündür sözü günlük yaşam sorunlarına bakış konusunda önemli ipuçları vermektedir. Çünkü bu sözde bir hakikat varmış. Bu noktada yine Husserl'e dönmek ve onun kesin bilim olarak mersebeyi kurma isteğine değinmek istiyorum. Burada kesinlik, tamlık anlamındadır. Böyle bir bilgi filozofların da belirtmiş oldukları gibi matematik ve mantık alanında söz konusudur. Genel kabul budur. Öyleyse günlük yaşamda, yani siyaset, yönetim, toplumla ilgili konularda ve etik sorunlarda durmadan değişen, olduğu gibi kalamayan nesneler alanında, kısacası insan dünyasında bu anlamda hakikat yani tam bilgi mümkün olabilir. Böyle bir beklenti tuhaf değildir. Husserl'in bilgisayar hakikat anlayışının başka değişle öz, Ontolojisinin ve buna dayanan tam bilgi görüşünün bu beklentiyi karşılayabileceğini düşünüyorum. İster siyaset alanında, ister yönetim işlerinde, ister toplumsal ve hukuksal sorunlarda, ister günlük yaşamda olsun, insan sorunlarıyla ilgili asıl mesele bilgi ve bilgiye dayalı değerlendirme meselesidir. Bu mesele tam bilgiyle çözülebilecek bir mesele. Mutlak demekten kaçındığım için tam bilgi diyorum burada. Ancak bunun için çok sayıda fenomenolojik özneye ihtiyaç vardır. Tam bilgi alanının yalnızca matematik ve mantıkla sınırlı olmadığı fikrimdeyim. İnsanın yaşama alanında da söz konusudur bu, bu bilgi. Tam bilgi. İnsanın yaşama alanı Varlıksal yapısı bakımından zannedildiği gibi keyfiliğin değil, birlikteliğin alanıdır ve hakikatin alanıdır. Çeşitliliklerle, farklı, çeşitliliklere, farklı düşüncelere, görüşlere açık bir alan olmakla birlikte aynı zamanda hakikatin yani bilmenin ve değerlendirmenin alanıdır. Hakikat keşif ya da icat olmaktan daha temel bir şeydir. Hakikat bilgidir ve vardır. Herkesin istediği ama ona varmak için gereken zahmeti göstermekten de genellikle kaçındığı şeydir. Bütün olan hakikati bilmek, özel bir çaba, ayrı bir emek ve dikkat ister. Ama çoğun durumda hakikatin ne olduğunu anlamadan anlamaya, yani bilmeye gerek duymadan değerlendirmeler yaparız. Kararlar alırız. Eylemlerde bulunuruz. Hiçbirimiz haksızlığa uğramak istemeyiz. Başka bir deyişle adalet isteriz. Ama haksızlık edip etmediğimizi bilmek konusunda acaba ne kadar istedimiyiz? Ve bu konuda gereken özeni göstermek miyiz? Hakikatin varlıksal bağlamı Tümden atılabilir mi peki? Bu noktada Hadi gelin Nietzsche ile örtüşen kısmıyla antropolojik ontolojik özellikteki hakikat kavramı ayrı tutulabilir. Çünkü ortaya çıkan güçlerden dolayı hakikati bilgisel bağlamıyla sınırlandırma uygun görümekle birlikte yaşamla ilgili sorunlar söz konusu olduğunda bu sınırlar zorlanmakta ve hakikatin ya da doğunun ölçütünün ne olacağı sorusu karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu noktada artık geleneksel anlamda ontolojik bir bağlam söz konusu olmadığından ve insan varlığından, bilen varlıktan, özne ayrı ve kopuk bir hakikat düşünülmesi uygun olmadığından doğrunun de bilgi olacaktır. Teşekkür ederim. <gülüyor>